Türkçe Peri Masalları Gezgin ve Kuyum Evvel zaman içinde Cey adında bir adam varmış. En iyi arkadaşı, Rasky adındaki köpekle birlikte dünyayı gezer ve doğanın güzelliklerini keşfedermiş. Bir gün bir çayırdan geçerlerken, Rasky bir çukura bakarak tavlamış. Ne oldu oğlum? Ne görüyorsun? Çukurun yanına yürümüş. İçeride tutsak kalmış bir adam, bir maymun, bir kaplan ve bir yılan görmüş. İyi ve merhametli bir insan olduğundan bu konuda bir şey yapmaya karar vermiş. Bu olamaz. O hayvanlar tarafından öldürülmeden önce bu adamı kurtarmalıyım. Etrafına bakılmış ve uzun bir ip bulmuş. İpi almış ve bir tarafını kuyunun içine bırakmış. Maymun hemen ipe tutunmuş ve güvenli yere tırmanmış. Ardından yılan ipe dolanmış ve yukarı çıkmayı başarmış. Ve son olarak kaptan ipe tutunmuş, kendini çekmiş ve çukurun dışına sıçramış. Üç hayvan da gezgine minnettarmış ve iyiliği için ona teşekkür etmişler. Teşekkür ederim iyi adam. Norlak şehrinin yanındaki tepelerde yaşıyorum. Oradan geçersen yardım etmekten onur duyarım. Bize yardım ettiğin için... ...sana minnettarız. Ben de Norlak'ın surlarında yaşıyorum. Eğer yardımıma ihtiyacın olursa... ...iyiliğinin karşılığını vermekten... ...memnun olurum. Ama... Aşağıdaki insanı kurtarmanı istemiyorum. Bütün insanlar bir yana, özellikle bu adam çok nankördür. Tavsiyemize kulak ver. O hırslı ve nankör bir adam. Kimseye yardım etmez ve kurtulmak için bir yol ararken inanılmaz derecede kibirli davrandı. Bununla beraber yardımın için teşekkürler. Ve Serona Nehri'nin yanındaki ormandan geçersen sana güzel bir hediye vermek Beni çok mutlu eder. Bunları söyledikten sonra ormana doğru koşmuşlar. Jay ona söylediklerini duymazlıktan gelmiş. Ve yine de zavallı adama yardım etmeye karar vermiş. Jay ipi çekmiş ve adamın çukurdan çıkmasına yardım etmiş. Teşekkür ederim. Adım Rorken ve ben bir kuyumcuyum. Eğer Norlak şehrine yolun düşerse yardımının karşılığını ödeyebilirim. Bunu söyleyen kuyumcu şehre doğru yola çıkmış ve Jay de yoluna devam etmiş. Jay otlaklar arasında yürümüş ve Ruski kuşlarla oynamış. Kelebeklerin arkasından koşmuş. Nihayet tepelere ulaşmışlar ve maymun onları selamlamış. Merhaba arkadaşlar. Sizi görmek çok güzel. Burada bekleyin. Döneceğim. Tabii ki. Jay ve Raski ağacın altına oturup maymunun dönmesini beklemiş. Birkaç dakika sonra maymun güzel bir bambu düdükle geri dönmüş. Ne zaman yardım gerekse bu düdüğü çal ve yardım gelecektir. Çok teşekkür ederim. Şimdi yolumuza devam etmeliyiz. Maymunla vedalaşmışlar ve tepeden aşağı doğru devam etmişler. Tepeden indikten sonra ormana girmişler ve kaptanın kendilerine doğru yürüdüğünü görmüşler. İkilinin önünde eğilip şöyle demiş. Beni kurtardığınız için teşekkürler. Burada bekleyin. Sizin için bir şey alıp döneceğim. Kaplan nehir yukarı gitmiş. Birkaç Nedime'siyle beraber yüzmeye gelen Norlak prensesi buradaymış. Onlara doğru gitmiş ve yüksek sesle kükremiş. Bu caman hayvanı kayanın üzerinde gören prenses ve Nedime'leri etrafa kaçışmış. Ellerine ne geçerse alıp canlarını kurtarmak için kaçmışlar. Taplan oraya koşmuş ve taşın üzerinde ışıldayan inci bir kolye bulmuş. Aha! İnci kolyeyi almış, gezginin yanına dönmüş ve onun önüne bırakmış. Lütfen bunu bana ettiğin yardımın karşılığı olarak kabul et. Teşekkür ederim. Gerçekten de çok iyisin. Aa Ve bu ufaklık içinde bir elma var. Kolyenin nasıl alındığından habersiz kaplanı selamlamışlar ve nehri geçmişler. Kısa süre sonra Norlak şehrine girmişler. Bak Raski, şehre ulaştık. Burası dinlenmek için iyi bir yer olacak ve yarın yolculuğumuza devam edebiliriz. Hadi gidelim. Kuyucu Rorkan'ı bulabilirsek bu harika olur. Bu kolyeyi bizim için satmasını isteyebiliriz. Onunla gezimiz ve yiyecekler için paramız olabilir. Ne diyorsun dostum? Bakalım onu pazar yakınında bulabilecek miyiz? Bu arada Nedimeler prensesin eşyalarını almak için döndüklerinde özellikle değerli inci kolyeyi aramışlar ama hiçbir yerde bulamamışlar. Krala geri dönmüşler. O da değerli kolyeyi bulup ona getirecek kişiye ödül vaat etmiş. Jay ve Rask'i pazara gidip orada Rorken'in kuyumcu dükkanını bulmuşlar. İşte orada. Rorken gezgini gördüğüne memnun olmuş. Hoş geldiniz. Sizi burada gördüğüme çok sevindim. Söyleyin, size nasıl yardım edebilirim? Biz şehirden geçiyorduk. Bu gece dinlenip yemek yiyecek yer lazım. Ve elimde sadece bu kolye var. Bu kolyeyi benden satın alabileceğini umuyorum. O parayı yolculuğumda kullanabilirim bende. de. Kolyeyi gören Rorken onu hemen tanımış. Ah, Bu Prenses Rhea için yaptığım kolye. Krala haber vereyim. Her zamankinden daha zengin olacağım. <gülüyor> Tabii ki. Neden önce sana yiyecek bir şey vermiyorum ki? Otur şöyle, ben birazdan dönerim. Otur. Cey oturup beklerken, korken aceleyle çıkmış. Kuyumcu derhal kralın taht odasına gitmiş ve krala kolyeyi anlatmış. Majesteleri, kolyeyi çalan ve şu anda üstünde bulunduran kişi dükkanımda oturuyor. Mükemmel. Muhafızlar, o adımı derhal huzuruma getirin. Cey ve köpeği Rasky, kralın huzuruna getirilmiş. Ve kolyeyi ellerinde görünce, muhafızları hemen gezgini cezalandırmalarını emretmiş. Ama, ama, ama, ama... Tek kelime bile dinlemeyeceğim. Kentin içinde ellerin kelepçeli yürüyeceksin. Böylece bütün şehir, kralın eşyasını çalanlara ne olduğunu görecek. Götürün onu hemen. Ve o köpeği de bir kafese kapatın. Ve böylece zavallı Cey, elleri kelepçeli olarak şehrin caddelerinde dolaştırılmış. İnsanlar kenardan seyredip onu yuhalamış. Yuu! Hırsız! Yuu! Şehir halkının onu aşağılayıp yuhaladığını duyan Jay söylenmeye başlamış. Bu adamın ne kadar nankör ve kötü olduğu konusunda beni uyaran hayvanları dinlemiş olsaydım... Böyle bir talihsizlik yaşamazdım. O anda maymunun verdiği hediye aklına gelmiş. Düdüğü cebinden çıkarmış ve üflemiş. Bunu duyan maymun şehre ulaşmış. Olamaz! Bu Jay. Yılanın inine gitmiş ve onu dışarı çağırmış. Hey! Küçük yılan dışarı gel çabuk! Yılan duvarların önündeki ininden çıkmış. Jane'in başı belada. Ona bir şekilde yardım etmemiz lazım. Bir yolunu biliyorum. Bana söylediğin için teşekkür ederim. Aslında cin olan kız kardeşine gitmiş. Bütün hikayeyi ona anlatınca kardeşi ona yardım etmek istemiş. Al bakalım. Fırsatını bulduğunda bunu adama ver. Ben güzel prensesi büyüleyeceğim. Gezgini prensesi uyandırmanın tek yolunun bu yaprağı koklatmak olduğunu söylemeyi de sakın unutma olur mu? Cin kaleye gitmiş, prensese büyü yapmış ve onu derin bir uykuya yatırmış. Yılan, Ceyveraski'nin kapatıldığı hapishane hücresine gitmiş ve ona plandan söz etmiş. Bu yaprağı al ve prensesin yatak odasına çağrıldığın zaman... ''Bu yaprağı koklamasını sağla. O zaman uykudan uyanacak.'' Ertesi gün kral ve bakanı, prensesi nasıl uyandıracaklarını tartışıyorlarmış. ''Majesteleri, bütün doktorlar ve keşişler prensesi uyandırmak için ellerinden geleni yaptılar ama hiçbir işe yaramadı.'' ''Büyücüğü çağır, o bir yolunu bulur.'' Büyücü mü?'' Ama şehrimizde hiç büyücü yok efendim. O zaman bir cadı. Umurumda değil. Hemen bir tane bulun. O anda yer sarsılmış ve toz bulutunun içinden çıkan cadı kralın önünde belirmiş. Acaba biri bir cadı mı çağırdı? Ha? Muhafızlar! Prensesi uyandırmanın bir yolunu biliyorum. Dur. Lütfen söyle bize. Prensesi büyüden kurtarıp uyandırabilecek tek kişi, adaletsiz şekilde hapse atılan kişidir. Tamam, mahkumu çağırın. Cey derhal prensesin yatak odasına çağrılmış. Hemen yaprağı prensese koklatmış ve bitkinin kokusu prensesi kısa sürede kendine getirmiş. Benim küçük meleğim, çok teşekkür ederim oğlum. Kızımın hayatını kurtardın. Söyle bana, madem o kolyeyi çalmadın, öyleyse eline nasıl geçti? Cey her şeyi krala anlatmış. Kral, prensesi kurtardığı için Cey'i ödüllendirmiş. Ayrıca yanlış bilgi verdiği ve hayatını kurtaran Cey'e karşılığını vermediği için, kral, kuyumcu Rorka'nın hapse atılmasını emretmiş. Ne? Hayır, hayır. Bu şekilde Rorkan önemli bir ders öğrenmiş. Kişi kendine yardım edene daima minnet duymalıdır. Ona karşı bencilce ve nankörce davranacağı yerde bir şekilde karşılığını vermeye çalışmalıdır.